سلام عليكم رحمة الله وركته كان خ الججلة أظ الله من الشطان الررجيمسم الله الرحمن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 بين يدي الساعة مَن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إِلَّا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Ennallâhe kâne aleykum rakibâ. Fe inne astakal hadithi kalamullâh. Ve khayral heddiy-i heddiy-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şarral umuri muhtefâtuha. Ve kulle muhtefetin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâletin finnâr. Amma ba'd. <gül> Muhterem kardeşlerim. Bugünkü dersimizin konusu Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında olacaktır. Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmuştur. Biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rabbinin izniyle Azze ve Celle melekler ve ruh yani Cibril aleyhisselam her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. Kadir Suresi Süfyan İbni Uyeyne Rahimahullah şöyle demiştir. Kur'an'da وَمَا ادْرَاكَ سANA NE bildirdi DENİLEN YERLERİ ALLAH SUBHANAHU VE TEALA Bildirmiştir وَمَا يُدْرِيكَ SANA NE bildirir DEDİĞİ YERLERİ İSE BİLDİRMEMİŞTİR. Evet. Ebu Hurayra radıyallahu anhu peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizden Şunu rivayet etmiştir. Kim vaadine inanarak ve sevabını Allah subhanehu ve teala'dan umarak Ramazan ayını oruçlu geçirirse, onun geçmiş günahları affedilir. Kim vaadine inanarak ve sevabını Allah subhanehu ve teala'dan umarak Kadir gecesini ihya ederse, onun geçmiş günahları affedilir buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem evet kardeşlerim Kur'an'ın belirli bir zamanda indirilmesi bu zamanın faziletli olmasını gerektirir Kadir suresinde geçen biz onu Kadir gecesinde indirdik ayetindeki onu sözcüğü Kur'an'ı ifade etmektedir çünkü Yüce Allah Azze ve Celle bir başka ayette Ramazan ayı İçinde Kur'an'ın indirildiği aydır buyurmuştur. Kadir Suresi'nde Kadir Gecesi'nin faziletini gösteren unsurlardan biri de o gece meleklerin indirilmesidir. Evet. Kadir Gecesi ifadesindeki Kadir ne anlama gelmektedir? Kadir Gecesi ifadesindeki Kadir kelimesinin ne anlama geldiği hususunda farklı görüşler ifade edilmiştir. Bu görüşlerden bir kısmı şunlardır. Bundan kastedilen yüceltmedir. Nitekim Kadir kelimesi bu anlamda Allah azze ve celleyi hakkıyla takdir edemediler ayetinde kullanılmıştır. Bu durumda Kur'an'ın bu gece indirilmesi yahut meleklerin inmesi sebebiyle bu gece kıymetli bir gece olmaktadır. Burada Kadir kelimesi daraltma ve sıkıştırma anlamına gelmektedir. Nitekim Kadir kelimesi kimin rızkı kendisine daraltılırsa ayetinde de bu anlamda kullanılmıştır daraltma ve sıkıştırma bu gecenin hangi gece olduğunun açıkça belirtilmemiş olmasından yahut da o gece inen meleklere yeryüzünün dar gelmesinden dolayıdır denilmiştir. Evet. Burada kadir kelimesi kader anlamındadır. Bunun anlamı o sene meydana gelecek olaylara dair hükümlerin o gece takdir edilmesidir. Nitekim Yüce Allah Celle Şanuhu, her, hikmet, her hikmetli iş o gece birbirinden ayrılır buyurmuştur. Nevevî Rahimahullah, söze bu görüşle başlayarak şöyle der. Alimler şöyle demişlerdir. Her hikmetli iş, O gece birbirinden ayrılır ayetinde ifade edildiği üzere melekler o gece insanların kaderlerini Allah Azze ve Celle'nin emriyle yazdıklarından bu geceye Kadir Gecesi denilmiştir. Bunu Abdurrezzak ve diğer hadis alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmain sahih senetle mücahid, ikrime, katade, ve diğer tefsir alimlerinden nakletmişlerdir. Evet. Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 gecesinde aranması İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birkaç kişiye Kadir gecesi rüyalarında Ramazan ayının son 7 gecesinde gösterildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyanızın son 7 gece üzerinde birleştiğini görüyorum. Öyleyse Kadir gecesini araştıran kişi onu son 7 gecede araştırsın buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ebu Seleme radıyallahu Anhu şöyle demiştir. Arkadaşım Ebu Sa'de. Radiyallahu anhuma Kadir gecesini sordum bana şunları anlattı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Ramazan'ın ortasındaki 10 günde itikaf yaptık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20. günün sabahında minbere çıkarak bize hitap ederek şöyle dedi Bana Kadir gecesi gösterildi sonra da unutturuldu yahut ben unuttum Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününden tek olan gecelerde araştırın Ben rüyamda Kadir gecesinde su ve çamur içinde secde ettiğimi gördüm benimle birlikte itikaf yapanlar itikaflarına geri dönsünler Bunun üzerine biz itikafa geri döndük gökyüzünde hiçbir bulut görmüyorduk. Sonra bir bulut geldi ve yağmur yağdı. O kadar yağdı ki mescidin tavanından yağmur aktı. Mescidin tavanı hurma dallarından yapılmıştı. Namaz için kamet getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su ve çamur içinde secde yaptığını gördüm. Öyle ki çamurun izni, izi Onun alnında görüküyordu. Evet. Bu hadisten çıkan sonuçlar. Rüya önemlidir. Dinin kurallarına aykırı olmamak şartıyla meydana gelen olaylarda... Rüyaları delil olarak göstermek caizdir. Bu konuda rüya tabirleri bölümünde geniş yer verilecektir ve bilgi verilecektir. Ebu Said'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadislerde de şu hususlar yer almaktadır. Namaz kılan kişi alnını silmeyi bırakır. Yani namaz bitinceye kadar, namaz bittikten ayrılıncaya kadar alnını silmez. Bir engel üzerine secde edilir. Çoğunluk bunu hafif bir iz şeklinde yorumlamışlardır. Evet. Çamura secde etmek caizdir. Evla olanını talep etme emredilmiş. Daha faziletli olan ameli de elde etme hususu tavsiye edilmiştir. Bu hadisten çıkan hükümler. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hakkında unutma söz konusu olabilir. Bu özellikle de tebliğ ve ilgili olmayan konularda onun için bir eksiklik sayılmaz. Hatta bunda hüküm koyma konusuyla ilgili bir maslahat bile bulunabilir. Nitekim namazdaki yanılması sebebiyle sehiv secdesi hükmü konulmuştur. Yahut da bu hadiste olduğu gibi Bunun bir yararı ibadeti yapmak için elden gelen gayreti göstermeye vesile olmasıdır. Nitekim Kadir Gecesi'nin zamanı kesin olarak belirtilmiş olsaydı diğer gecelerde ibadet yapma azalacak yahut ortadan kalkacaktı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam belki de bu sizin için hayırlıdır sözüyle kastedilen de Allahu alem bu olmalıdır. Ramazan ayı demek sizin sadece Ramazan da denilebilir. Ramazanda <gülüyor> itikaf müstehaptır. Bu itikafın son 10 günde yapılması tercih edilir. Rüyalardan bir kısmı yapılan yorumlardaki gibi aynen çıkar. Peygamber aleyhissalatu vesselamun ve peygamberlerin rüyalarına hükümler bağlanabilinir. Abu Seleme'nin radıyallahu anhu, Ebu Sa'id ile radıyallahu anhu arasında geçen olayda ilim öğrenmek için bir yerden bir yere gitmek, soru sormak için kalabalık olmayan yerleri seçmek, soru sorana cevap vermek, birinden yararlanırken zorluk çıkarmamak, önce öğrenmek isteyenin soru sorması gibi hususlar vardır. Bir şey öğretmeden önce hutbe okumak, yani konuşma yapmak da vardır. Yumuşak davranma ve tedricilik esasına bağlı kalmak suretiyle uzak görülen itaat ve ibadeti yaklaştırmak zorluğu kolaylaştırmak gerekir. Bu hadisten şu hükmün de çıkarılabileceği söylenmiştir. Vakıf binalarının daha güçlü ve daha yararlı olanı ile değiştirilmesi caizdir. Evet. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde aramak. Bu konuda Ubade radıyallahu anhü'den bir rivayet vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhü'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde arayınız. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan ayının ortasındaki 10 günde itikaf yapardı. 20. gece bitip de 21. gün başlayınca Evine gider, kendisiyle birlikte itikafta olanlar da evlerine dönerdi. Bir Ramazan ayında daha önce evine döndüğü zaman zamanda itikafta kaldı. İnsanlara hitap ederek onlara bazı hususları emretti ve şöyle buyurdu. Ben ayın ortasındaki bu 10 günde itikaf yapardım. Sonra aklıma Bu son 10 günde itikaf yapmak geldi. Benimle birlikte itikaf yapanlar itikaf yaptıkları yerde kalmaya devam etsinler. Kadir gecesinin hangi gece olduğu bana gösterildi. Sonra unutturuldu. O halde Kadir gecesini son 10 günde arayın. Bu son 10 günün tekli gecelerinde arayın. Ben Kadir gecesinde Su ve çamur içinde secde yaptığımı gördüm buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylediği gece şiddetli bir yağmur yağdı. Ve Ramazan'ın 21. gecesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığı yere mescidin tavanından yağmur suları aktı. Ben gözlerimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ve ona baktım. Sabah namazını bitirdiğinde çamur ve su alnını kaplamıştı. Ayşe radıyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden, Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde araştırınız diye rivayet etmiştir. Yine Ayşe anamız radıyallahu anheden o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve şu şekilde buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde araştırınız. Evet. İbni Abbas radıyallahu anhumadan o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini söylemiştir. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde, 9 gün kaldığında, 7 gün kaldığında ve 5 gün kaldığında araştırın. Yine İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 günündedir. 9 gün geçince veya 7 gün kalınca i̇bn Abbas radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Kadir gecesi Ramazan'ın 24. gününde arayın. Evet. Kadir gecesinin alametleri. Kadir gecesi ile ilgili pek çok alametler zikredilmiştir. Bunların birçoğu ancak Kadir gecesi geçtikten sonra anlaşılmaktadır. Bunlardan birisi Müslimin Übey ibn Ka'b radıyallahu anhudan rivayet ettiği şu hadistir: Güneş o gün ışığı olmadığı halde doğar. Ahmed ibn Hanbel rahimehullah Ubey'den radıyallahu anhu tas gibi doğar şeklinde rivayet etmiştir. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh on aracılığıyla bn Mesuddan rahiyallahu Anhu saf olarak doğar diye rivayet etmiştir. İbni Abbasdan rayallahu Anhhum' da buna benzer rivayette bulunulmuştur. İbni Huzeyme Rahimahullah İibni Abbastan rahiyallahu anhhum'a merfu olarak kadir gecesi ılıktır ne sıcak ne de soğuktur? O günün sabahında, Güneş zayıf bir şekilde kızıl olarak doğar hadisini nakletmiştir. Yukarıda i̇bn Abbas'tan radıyallahu anhuma yapılan rivayete şu açıdan itiraz edilmiştir. Bu hadisin merfu olan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olan kısmını Abdurrezzak rahimahullah mevkuf yani sahabe sözü olarak rivayet etmiştir. Ma'mer, katade ve asım, ikrime, İbn Abbas radıyallahu anhum aracılığıyla şunu rivayet etmiştir. Ömer radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını çağırarak onlara Kadir Gecesi hakkında sordu. Onlar Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 gününde olduğunda icma ettiler. İbn Abbas radıyallahu Anhum'a dedi ki Ömer'e ben Kadir gecesinin hangi gece olduğunu biliyorum veya zannediyorum dedim. Ömer radıyallahu anhu hangi gece diye sordu. Ben yani i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a son 10 günden 7 gün geçtiğinde yahut 7 gün kaldığında dedim. Ömer radıyallahu anhu bunu nereden biliyorsun diye sordu. Ben Allahuazza ve celle 7 kat gök ve 7 kat yer yarattı. Bir haftada 7 gün vardır. Bir yıl 7 gün içinde hafta hafta devaran eder. İnsan 7 şeyden yaratıldı. 7 şey yer. 7 azası üzerine secde eder. Tavaf ve şeytan taşlama sayısı 7'dir. Bunun dışında başka şeyler de var dedim. Ömer radıyallahu anhu, sen bizim aklımıza gelmeyen bir şeyi düşünmüşsün dedi. Buna göre yukarıdaki hadisteki sözün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mi yoksa İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'ya mı ait olduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Bukhari rahimahullah bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğu görüşünü tercih ederek bunu rivayet etmiş ve İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın sözü olduğuna dair rivayeti ise almamıştır. Evet. Kadir gecesinin zamanı. <gülüyor> Alimler Rahimehumullah, Kadir Gecesi'nin zamanı hakkında birçok farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Cuma namazında duaların kabul edildiği an konusunda olduğu gibi bu meselede de onların görüşlerinin sayısı kırkı bulmaktadır. Hem Cuma günündeki bu an hem de Kadir Gecesi'ndeki Hem cuma günündeki bu an hem de kadir gecesi Bunu takip etme hususunda insanların ciddi olmalarını sağlamak amacıyla Gizli tutulma noktasında birleşmişlerdir Yani nasıl cuma günündeki o icabet saati Allah tarafından gizlenmişse Kadir gecesi de Allah tarafından gizlenmiştir Ne için? Çünkü kullar devamlı şekilde gizlenmiştir Rablerinden gafil olmasınlar, devamlı şekilde ibadet ve taat içinde olup Rablerini razı edecek hal ve durum içinde bulunsunlar diye. Evet Kadir gecesinin zamanı hakkında 21. görüş bunun 27. gece olduğudur. Bu Ahmet ibn Hanbel'in ve kendisinden rivayet edildiğine göre Ebu Hanife'nin görüşüdür. Übey ibn Ka'ab radıyallahu anhu bu görüşü kesin olarak kabul edip Müslim'de yer aldığına göre bunun üzerine yemin bile etmiştir. Yine Müslim Ebu Hazim rahimahullah aracılığıyla Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu şunu rivayet etmiştir. Aramızda Kadir gecesinin zamanını müzakere ettik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ayın tabağın yarısı gibi olduğu zamanı hanginiz zikrediyor yani hatırlıyor? Ebu'l-Hasen el-Fasi bunun 27. gece anlamına geldiğini söylemiştir. Çünkü ay 27. gecede bu şekilde doğar. İbnül-Münzir rahimahullah Kadir gecesini araştıran 27. gecede araştırsın şeklinde rivayette bulunmuştur Şafiilerden El Hilya isimli eserin yazarı bunu alimlerin çoğundan nakletmiştir İbni Abbas'ın Ömer'in yanında radıyallahu teala anhum ecmain bu görüşü nasıl çıkardığı ve Ömer'in de bunu onayladığı konusu yukarıda geçmişti 25. görüş, Kadir Gecesi'nin son 10 gününün tekli gecelerinde olduğudur. Hz. Ayşe ve diğer sahabilerin rivayetleri de bunu göstermektedir. Bu en çok tercihe şayan olan görüştür. Ebu Fevl, Müzeni, İbni Huzeyme ve farklı mezheblere mensup alimlerden bir grup, Bu görüşü kabul etmektedirler Naklettiğimiz bu görüşlerin tümü 27. 23. geceden sonraki Tekli gecelere denk düşer Bu görüşler bunun Bu gecelerde olabileceğini anlattığı gibi Kadir gecesini bugünlerde Arama hususunda da ittifak etmektedirler İbnül ül Arabi doğrusu Bu gecenin hangi gece olduğu bilinmemektedir." demiştir. Bu son görüştür. Nevevi rahimehullah bunu reddederek şöyle demiştir. Hadisler bunu bilmemin, bilmenin mümkün olduğu hususunda birbirini destekler mahiyettedir. Biz salih kimseler de bazı salih kimseler de bu konuda bilgi vermişlerdir. Bunu inkar etmenin Ve hangi gecede olduğunu bilmenin mümkün olmadığını söylemenin bir anlamı yoktur demiştir. Rahimahullah. Kadir gecesiyle ilgili görüşler hakkında benim vakif olduklarım bunlardan ibarettir. Bunu söyleyen Bukhari. buharinin şerhini yapan İbni Hac-ı Raskalani rahimahullah. Bunlar birbirinden farklı gibi görünüyorsa da aslında bir kısmını birbiriyle birleştirmek mümkündür. Bunlar içinde tercihe şayan olan Kadir Gecesi'nin en son 10 günde olmasıdır. En çok ümüt edileni son 10 günün tekli gecelerinde olmasıdır. Bu tekli geceler içinde Şafiilerce en çok umut beslenen Ebu Sa'id ve Abdullah İbn Unays radıyallahu anhu hadisi sebebiyle 21 veya 23. gecedir. Çoğunluğa göre Kadir Gecesi olduğu en çok ümid edilen gece 27. gecedir. İster 21., ister 23. ve ister 27. gece olarak kabul edilsin, bunların hepsi son 10 gecenin içinde zikredilmiştir. Evet kardeşlerim. Kadir gecesinin zamanının gizli tutulmasının hikmeti. Alimler rahimahumullah şöyle demişlerdir. Kadir gecesinin zamanının gizli tutulmasının hikmeti onu araştırma konusunda insanların çaba harcamalarını sağlamaktır. Yani bütün geceleri ve gündüzleri İbadet ve taat içinde geçirmelerini gafil olarak hayat sürmemelerini sağlamaktır. Şayet bunun hangi gece olduğu belirtilseydi insanlar bu geceyle yetineceklerdi. Aynı durum cuma günündeki duaların kabul edildiği an hakkında da geçerlidir. Bu hikmet Kadir Gecesi senenin tümündedir. Ramaz’anın tümündedir, Ramazan'ın son 10 günlerinin tümündedir, son 10 günün tekli gecelerindedir diyenlerin görüşlerine de uymaktadır. Ancak bu hikmet birinci ve ikinci görüşe daha çok uymaktadır. Evet. Kadir gecesinin zamanına ait bilginin insanların tartışması sebebiyle kaldırılması. Ubadet ebn-i Samit radiyallahu anhu şöyle dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi'nin zamanını bildirmek için yanımıza geldi. Bu sırada Müslümanlardan iki kişi birbirleriyle tartıştılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Kadir Gecesi'ni bildirmek için çıkmıştım. Ancak falan ile falan tartışma yapınca buna dair bilgi kaldırıldı. Bunun sizin için daha hayırlı olmasını umarım. Kadir gecesini Ramazan'dan 20 gün geçtikten sonra 9. 7. ve 5. gecede arayın buyurmuştur. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... Tartışma yapan kişiler ile meşgul olunca Kadir Gecesi'ne dair bilgiyi unutmuştur. Diğer bir görüşe göre o sene Kadir Gecesi'nin bereketinin kaldırılmasıdır. Subki El-Halebeyat adlı eserinde bu olaydan Kadir Gecesi'ni gören kimsenin bunu gizlemesinin müstahap olduğu sonucunu çıkararak şöyle demiştir. Bunun delili şudur. Allah Celle şanuhu peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem bu geceyi ümmetine bildirmemesini takdir etmiştir. Hayrın tümü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için takdir edilendir. O halde bu konuda ona uymak müstehaptır. Subhanallah. Şu inceliğe bakın. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz bildirmedi ümmetine diye bu kadir gecesini Herhangi bir alametten dolayı tanıyabilen kimse de başkalarına bildirmesin. Neden? Resulullah bildirmedi diye. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Peygamber aleyhissalatü vesselama ittibanın güzelliğine bakın. Evet. <gülüyor> El-Minhac'ın şerhinde bu olay El-Havi'den şu şekilde aktarılmıştır. Bunun hikmeti şudur. Kadir gecesi bir keramettir. Kerametin saklanması gerektiği konusunda ise görüş ayrılığı yoktur. Aksi takdirde kişi kendinde büyüklük görür. Bunun elinden alınmasından emin olamaz. Yine kişi riyadan emin olamaz. Edep açısından da bu böyledir. Kişi Allah Azze ve Celle'ye şükretmeyi bırakıp nimete bakmak ve bunu insanlara anlatmakla meşgul olmamalıdır yine kişi kerametini anlattığında kıskanılma ve böylece başkasını kötü fiillere yönlendirme ihtimali de söz konusudur Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'a söylediği şu söz de bunu çağrıştırmaktadır Ey oğlum Rüyanı Kardeşlerine Anlatma Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 9. 7. 5. Gecede arayın sözü Son 10 günden 9. Geceyi yani 29. Geceyi kastetmiş Olabileceği gibi Ayın bitmesine 9 gün kala Demek istemiştir ki Bu da 21. Yahut 22. geceye tekabül eder. Bu da ayın tam veya noksan olmasına yani ayın 29 yahut 30 gün olmasına göre değişir. Evet. Ramazan'ın son 10 gününde salih amel yapmak. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kemerini sıkı bağlar, sıkı ibadette bulunur ve hanımlarıyla cinsel ilişkiyi terk eder, geceyi ihya eder ve hanımlarına bu gecelerde ibadete daha çok yönelmeleri için uyarıda bulunurdu demiştir. Radıyallahu anhâ validemiz. Hattâbi Rahimahullah şöyle demiştir. Kemerini sıkı bağlamak ifadesi İbadette ciddi olmak Anlamına gelebilir Nitekim bu anlamda Falan iş için Kemerimi bağladım denilir Bu ifadeden Hem ibadette ciddi olmak Hem de cinsel ilişkiyi Terk etmek de Anlaşılabilir Geceyi ihya etmek Hem itaat ederek Geceye hayat vermek Hem de uyanık kalmak suretiyle kendisine hayat vermekle olur. Nitekim uyku, ölümün kardeşidir. Hadiste, Ramazan'ın son 10 gününde, geceleri ihya'ya devam etme konusunda, hırs göstermek gerekir ki, bu da amellerin sonunu iyi geçirmeye işaret etmektir. Evet. Kadir Gecesi, Ve bu gecede, gecede duaların kabul edileceği vakit yani Kadir Gecesi'nin faziletinden bahsedeceği yazıcına. İbn-i Mace rahimahullah Enes i̇bn Malik radıyallahu anhü'den onun şöyle anlattığını rivayet etmiştir. Ramazan ayı girdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz bu ay size gelmiş durumdadır. Bu ay içinde bin aydan hayırlı bir gece vardır. Kim bu geceden mahrum olursa, hayırın tümünden mahrum olmuş demektir. Bu gecenin hayırından sadece Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden mahrum olanlar mahrum kalır. Sübhanallah, Sübhanallah. Imam Münzir rahimahullah, tergib ve terhibde isnadı hasendir, inşallah, demiştir. Evet. Kadir Gecesi'nin vakti ve belirtileri. Buhari ve Müslim rahimahumullah'ın ittifaken rivayet ettikleri bir hadiste Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Peygamber aleyhissalatu efendimizin ashabından bazı kimseler Kadir gecesi rüyada Ramazan'ın son 7 gecesi içinde gösterildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam da onlara şöyle buyurdu. Ben sizin rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesi içinde birine uygun düşmüş olduğunu görüyorum. Artık kim Kadir gecesini aramaya çalışacak olursa onu Ramazan'ın son 7 gecesi içende arasın. Diğer bir rivayette Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir adam Kadir gecesinin 27. gece olduğunu rüyasında gördü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Son 10 günde yoğunlaştığını gördüm. Artık onu tek sayılı gecelerde arayın. Diğer bir rivayete de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi konusunda şöyle buyurdu. Sizden bir takım insanlara rüyalarında Kadir gecesinin ilk 7 gece içinde olduğu gösterildi. Bir takımlarına da Son 7 gece içinde olduğu gösterildi. Artık onu son 7 gece içinde arayın. Bukhari'ye ait diğer bir rivayette şöyledir. Bir takım insanlara rüyalarında Kadir Gecesi'nin son 7 gecede olduğu, bir takım insanlara da son 10 gecede olduğu gösterildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onu son 7 gecede arayın. Müslim'e ait rivayette ise Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadir gecesini son 7 gecede arayın. Başka bir rivayette de şöyle buyurdu. Onu yani Kadir gecesini son 10 gecede arayın. Biriniz zayıf düşer yahut da aciz kalırsa sakın ha en son 7 gecede onu aramaktan vazgeçmesin buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka rivayette de şöyle buyurmuştur. Kim onu arayacaksa son 10 gecede arasın. Yine bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesinin yer aldığı vakti son 10 gecede arayın veya son 9 gecede arayın. Evet. İbn Huzeyme rahimahullah. Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Babamın şöyle söylediğini işittim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabileri Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Ramazan'ın ortasındaki yedi günü aşmışlardı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Sizden kim Kadir sizden kim Kadir gecesini arıyor ise Onu son 7 gecede arasın. Buhari ve Müslim Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Diğer bir rivayette Ayşe hanımımız radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde araştırın buyururdu. Müslim Rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhuden şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rüyamda bana Kadir gecesi gösterildi. Sonra hanımların hanımlarından biri beni uyandırdı ve Kadir gecesi bana unutturuldu. Artık onu son 10 on gecelerde arayın. Harmele rahimahullah rivayetinde onu unuttum ibaresini kullanmıştır. Tabarani rahmetli aleyh el kebirinde Fultan bin Asım radıyallahu Anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. O şöyle anlatır. Peygamber aleyhissalatü vesselama geldim. Biz onu beklemek üzere otururken yüzlerinde kızgınlık belirtisi olduğu halde çıka geldi. Uzun bir süre hiç konuşmadan oturdu. Sonra kızgınlık belirtisi yüzünden kaldırıldı ve şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Kadir Gecesi ve Sapıklık Mesih'i yani Deccal bana beyan olduğu halde size gelmek üzere çıktım. Bunları açıklayayım diye size gelmek üzere çıktım ki mescitte aralarında şeytan olduğu halde kavga eden iki adamla karşılaştım. Onları ayırdım. Ramazanın son 10 gecesinde gizli olan Kadir gecesi hafızamdan geri alındı. Sapıklık mesihine yani deccale gelince şüphesiz o alnı açık, kör gözlü, Ve geniş göğüslü biridir. Kendisinden falan oğlu İbn-ül Uzzan'ın ya da Abdul Uzzan'ın kanı vardır buyurmuştur. Yani onun soyundan. Diğer bir rivayette Kadir gecesine gelince onu son 10 on gecelerde arayın şeklinde gelmiştir. Evet bu hadis şerif. Müslümanlar arasındaki kavga nedeniyle Allah subhanehu ve teala'nın hayır ve bereketleri kaldırdığını göstermektedir. Bu nedenle her Müslüman kardeşiyle kavga etmekten ve onunla çekişmekten uzak durmak, durmalıdır. Evet, buhari rahimahullah, Ubade bin Samit radıyallahu anhü'den rivayet etmiştir. O şöyle anlatır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini bizzat haber vermek için evinden çıktı. Derken Müslümanlardan iki kişi kavga ettiler. Bunun ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sizlere Kadir gecesini haber vermek için çıkmıştım. Falan ile filan kavga ettiler de Kadir gecesinin tayinine ilişkin bilgim kalbimden kaldırıldı. Belki de Sizler için bu daha hayırlıdır. Artık onu 29. 27. Ve 25. Gecelerde arayın buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İbni Huzeyme Rahimahullah. İbni Abbas Radıyallahu anhümadan rivayet etmiştir. O şöyle anlatır. Ömer Radıyallahu Anhu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ashabıyla Birlikte beni de Davet eder ve bana Onlar konuşana kadar sen konuşma derdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma sözüne şöyle devam etti. Onları davet etti de kendilerine Kadir gecesinden sordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesini son 10 gecede arayın sözü hakkında görüşünüz nedir? Size göre bu gece hangi gecedir dedi. Bunun üzerine kimisi 21. gecedir dedi. Kimisi 25. gecedir dedi. Ben ise sükut etmiştim. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma sözüne şöylece devam etti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu Anhu sana ne oluyor da hiç konuşmuyorsun ey Abbas'ın oğlu dedi. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma sözüne devamla dedi ki ben sükut. İzin verirseniz konuşurum ey müminlerin emiri dedim. Zira İbn-i Abbas radıyallahu anhuma oradaki cemaatin en küçüğüydü. Zaten bu dedikodu meselesi de yapılmıştı. Sözümün ardından Hazreti Ömer radıyallahu Anhu sana sadece konuşasın diye haber saldım dedi. Yani niye ben seni buraya davet ettim? Görüşünü beyan edesin. Neden? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sende özel bir duası var. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma sözünü şu şekilde sürdürdü. Ben de dedim ki kendi görüşümü size görüşümü mü size aktaracağım. Hazreti Ömer radıyallahu anhu sana sadece bunu sormuyoruz dedi. İbn-i Abbas radıyallahu anhu da şöyle cevap verdi. Ben 27. gecedir Allah azze ve celle'nin 7 kat semadan ve 7 kat yerden bahsettiğini, insanı yedi iklimden yarattığını ve yer bitkisinin 7 çeşit olduğunu gördüm. İbn Abbas radıyallahu anh'a sözüne şöylece devam etti. Bu sözümün ardından Ömer radıyallahu anhu, "Tamam. Bu verdiğin haberi biliyorum. Ya bilmediğim hakkında ne diyeceksin?" Yer bitkisinin 7 çeşit olduğu ile ilgili sözünden neyi kastediyorsun? Ömer radıyallahu anh'un bu sorusu üzerine ben de dedim ki şüphesiz ki Allah celle şöyle buyuruyor. Sonra yeri onunla yani gökten indirdiğimiz suyla açarız. Onda hububat bitiririz. Üzüm ve yeşillikler, zeytin, hurma, gür bahçeler yemişler ve çimler bitiririz. Abesa suresi 26. ila 31. ayetler arası. Çimler, hayvanların yiyip insanların yemedikleri bir çeşit yer bitkisidir. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma sözünü şöyle tamamladı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu Anhu başının başının halleri henüz bir araya gelmemiş olan, aklı tekamül seviyesine ulaşmayan bu çocuk gibi cevap vermekten aciz mi kaldınız? Doğrusu ben de, vallahi sadece senin söylediğin gibi bir yorumdan yanayım dedi. Ve şöyle ekledi, onlar konuşana kadar sen konuşmayacaksın diye sana emir vermiştim. Şimdi de emrediyorum, Onlarla beraber sen de konuşacaksın. Sübhanallah. İşte ilim konuşuyor. Demek adamın 100 yaşında olması o kadar önemli değil. 18 yaşındaki bir genç de eğer ilimle konuşuyorsa bu daha sümüklü. Bu bizim çocuklarımızın yaşıtı deyip onu ne yapmamak lazım? Kötülememek lazım. Kerih görmemek lazım. Hazreti Ömer'in ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Küçükler mi? Söz konuşmaya başladı, bize ders vermeye başladı deyip de o küçüğün önünü kapatmamak lazım. Eğer ilmi konuşuyorsa, delillerini Kur'an'dan ve sahih sünnetten getirebiliyorsa o küçüğün önünü açıp ilimde ondan yararlanmak ve ...faydalanmak yoluna gitmek lazım. Evet. Bezzaz... ...Bazzar radıyallahu anhu... ...Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anhun... ...şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurdu. Kadir gecesini son 10 gece içindeki... ...tek sayılı gecelerde arayın. Evet. Müslim, Ebu Sa'id al-Hudri den anhu şöyle rivayet etmiştir. O şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesi kendisine açıklanmadan önce, onu aramak üzere Ramazan'ın ortasında itikaf etti. İtikaf günleri bitince, çadırının kaldırılmasını emretti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescitteki çadırı bozuldu. Sonra kendisine Kadir Gecesi'nin son 10 gecede olduğu açıklandı da çadırının tekrar kurulmasını emretti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı mescidin içine tekrar kuruldu. Diğer bir rivayette de şu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce ilk 10 günde itikaf etti. Sonra ara 10 günde itikaf etti. Yani ortadaki 10 günde itikaf etti. Sonra... Son 10, ara 10 günde itikaf etti. Daha sonra da son 10 günde itikaf etti. Evet. Bukhari, rahimahullah, Ebu Selama radiyallahu anhu den şu şekilde rivayet etmiştir. Ebu Sa'id el-Hudriye gittim de, ''Bizimle hurmalığa doğru çıkmaz mısınız? Orada konuşalım.'' dedim. Ve çıktı ben ona. Kadir Gecesi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğini bana anlat dedim. O da şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ilk 10 gününde itikaf etti. Biz de onunla birlikte itikaf ettik. Sonra kendisine Cibril aleyhisselam geldi ve Aradığın şey önündedir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ortadaki 10 günde itikaf etti. Bizler de kendisiyle birlikte itikaf ettik. Yine ona Cibril aleyhisselam geldi ve "Aradığın şey önündedir" dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın 21. gününün sabahında ayağa kalktı. Ve bir hutbe okuyarak şöyle buyurdu Kim peygamberle birlikte itikaf ediyorsa itikaf yerine dönsün Çünkü ben Kadir gecesini gördüm Fakat o bana unutturuldu Kadir gecesi son 10 günün içindeki tek sayılı gecelerdedir Ben rüyamda kendimi çamur ve su içinde secde ediyormuşum gibi bir halde gördüm demiştir Mescidin tavanı hurma ağacından idi Biz gökte bir şey görmüyorduk Birden bir bulut parçası geldi Ve yağmura ulaştırıldık Bunun ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bize namaz kıldırdı Ta ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Alnı üzerinde ve burnunun ucunda Çamur izini gördüm Bununla rüyası tespit edilmiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmed ibn Hanbel, rahimahullah, ibn Abbas radiyallahu anhuma den şunu rivayet etmiştir. İbn Abbas radiyallahu anhuma şöyle anlatır. Ramazan'da, uykuda olduğum halde bana gelindi. Şüphesiz bu gece Kadir gecesidir denildi. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma olayın bundan sonraki bölümünü şöyle anlatır. Bunun ardından uykulu bir halde kalktım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çadırının iplerinden birine tutundum. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Vardığımda namaz kılıyordu. Sonra bu gecenin hangi gece olduğuna baktım. 23. geceydi demiştir. Buhari Abdurrahman bin Ubeyd es-Sanabici radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. O şöyle anlatır: Hicret etmek üzere Yemen'den yola çıktık. Ve kuşluk vakti Cuhfe'ye vardık. Karşıdan bir süvari yönelip bize geldi. Ben kendisine. Bize Medine'den haber ver dedim süvari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi beş gün önce defnettik dedi. Ben senin varışından sadece beş gün önce vefat etmiş Kadir gecesi hakkında bir şey işittin mi? Dedim süvari. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Bilal radıyallahu anhu şöyle haber verdi. Kadir gecesi Ramazan'ın son 10 günü içindeki 7'nin ilk gecesidir. Evet. Abu Davud Rahimahullah Abdullah bin Unays radiyallahu anhu den rivayet etmiştir O şöyle anlatır. Hadis Hasen'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Benim çölde oturduğum bir evim var. Orada bulunuyorum. Ve Allah'a hamdolsun namazımı da orada kılıyorum. Bana bir gece emret de o gece şu mescide ineyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23. gece in. Abdullah bin Üney's'in oğluna soruldu. Baban o gece nasıl hareket ederdi? O şöyle cevap verdi. Babam o gece ikindi namazını kılınca mescide girerdi. Sabah namazını kılıncaya kadar bir ihtiyaç içinde dışarı çıkmazdı. Sabah namazını kılınca mescidin kapısında durmakta olan hayvanını bulurdu. Ve ona bilip ona binip çöldeki evine varırdı. Muvatta'daki rivayete göre ise şöyledir. Abdullah bin, Umeys, Abdullah bin Uneyz radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben evi uzak bir adamım. Bu nedenle bana kendisi için mescide ineceğim bir gece emret demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan'ın 23. gecesi in buyurmuştur. Müslümin rivayetinde de Ardullah bin Uney's radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana rüyamda Kadir gecesi gösterildi. Daha sonra o gecenin tayini bana unutturuldu. Rüyamda kendimi bu gecenin sabahında su ve çamur içinde secde eder olduğum halde görüyordum. Abdullah bin Uney's radıyallahu anhu devamla dedi ki ve gerçekten de 23. gece yağmura mazhar olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırıp ayrıldığında su ve çamur izi alnında ve burnunda duruyordu evet Abdullah bin Uney's radıyallahu anhu şöyle derdi Kadir gecesi 23. gecedir evet Bukhari Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir o şöyle demiştir Kadir gecesini 24. gecede arayın Ahmet ibn Hanbel rahimahullah, Bilal radiyallahu anhuden şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesi 24. gecedir. Evet, Kadir gecesinin günler arasında dolaşması mantık için uzak değildir. Zira Ebu Hanife rahimahullah'a göre Kadir gecesini tüm gece içerisinde araştırmak lazımdır. Nitekim Kadir Gecesi hakkında birçok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu hadis-i şeriflerde Kadir Gecesi'nin yer aldığı gecenin rakamı hususunda müteaddit haberler verilmiştir. Bu da gösteriyor ki insanlar ibadet noktasında çalışkan olsunlar diye Kadir Gecesi diğer geceler arasında dolaşmaktadır. En sağlam metot Kadir Gecesi'ni yakalamak için yıl boyu çalışmaktır. Buna gücü yetmiyorsa Ramazan boyu ibadet etmeye çalışmak gerekir. Buna da gücü yetmiyorsa Ramazan'ın son 10 gecesini ibadetle geçirmeye çalışmak gerekir. Buna da güç yetmiyorsa Ramazan'ın son 10 gecesinin tek sayılı olanlarını ibadetle geçirmek gerekir. Evet. Müslim Zerb bin Hubeyş radıyallahu anhun şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Übey bin Ka'b radıyallahu anhudan dinledim. Şöyle diyordu. Übey bin Ka'ba radıyallahu anhu Abdullah bin Mesud radıyallahu anhun kim yıl boyu ibadet ederse Kadir gecesine isabet eder söyledi denilmiş. Bunun üzerine Übey radıyallahu anhu şöyle demiştir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki Kadir Gecesi Ramazan'ın tam içindedir. Übey radıyallahu anhu hiç ayrım yapmadan yemin ediyordu. Yine Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki o gecenin hangi gece olduğunu ben biliyorum. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize ibadetle geçirmemizi emrettiği gecedir. Bu gece 27. gecedir. O gecenin alameti gününün sabahında güneşin pırıltısız beyaz olarak doğmasıdır. Diğer bir rivayette ise şöyledir. Ümeym'le Kâbe sordum radıyallahu anhu. Dedim ki: "Kardeşin İbn Mesud radıyallahu anhu kim yıl boyu gece ibadeti yaparsa Kadir gecesine isabet eder." diyor. Bunun üzerine Allah ona rahmet etsin dedi. İbn-i Mesud radıyallahu anhu, insanların ibadetlerine güvenip gevşek kalmamalarını arzu etmiş. Bu nedenle öyle söylemiştir. Yoksa o mutlaka Kadir gecesinin Ramazan ayı içinde olduğunu ve onun son gün içinde olduğunu biliyordur. Sübhanallah. Sahabe-i kiramın birbirine karşı olan Güzel davranışına bak. Hadi lan! O, ne, o kim oluyor? O nereden biliyor? Onun ilmine Dememiş bak. O da biliyor ama insanları teşvik için bütün senenin gecelerinde araştırsınlar, ibadet taat yapsınlar diye söylemiştir deyip onu ne yapıyor? Güzel bir şekilde tevil ediyor. <gülüyor> Sübhanallah! Sübhanallah! Bize sorulmuş olsa biz neler yaparız? Bunu ben biliyorum, benden başka kimse bilmiyor. Onlar ne biliyorlar? Ama sahabe-i kiram böyle değil bak. Birbirlerini ne yapıyorlar? Yapıcı şekilde, yapıcı şekilde taltif ediyorlar. Evet, sonra hiç ayrım yapmaksızın Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğunu yeminle ifade etti. Ben bunun üzerine kendisine bunu neye dayanarak söylüyorsun ey ebamunzir dedim. Şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği alametle o gecenin gündüzü güneş pırıltısız olarak doğar. Demiştir. Ebu Davud radıyallahu rahimahullahın rivayeti de ikinci rivayet gibidir. Onunla aynı manadadır. Bu rivayette Zirr bin Hubeyş radiyallahu anhu sånn at jeg høyre ja Eba Munzir sen bunu nereden biliyorsun? Hubeyre radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdiği alametle diye cevap vermiştir. Asım rahimahullah dedi ki Zirre radiyallahu anhu alamet nedir diye sordum. Bu gecenin sabahında güneş tas gibi doğar yükselinceye kadar pırıltısı olmaz diye cevap verdi bu rivayetin isnadı sahihdir evet Tirmizi'nin rivayeti de Ebu Davud'un rivayeti gibidir bir diğer rivayette şu şekildedir Übey ibn-i Ka'b radıyallahu Anhu'ya Kadir gecesinin 27. gece olduğunu nereden bildin ya Ebu Munzir diye sordum Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. O gece sabahında güneş pırıltısız olan gecedir buyurdu. Biz de saydık ve aklımızda tuttuk. Allah'a yemin ederim ki azze ve celle İbn Mesud radiyallahu anhu o gecenin Ramazan'da olduğunu ve 27. gece olduğunu mutlaka biliyordur. Fakat o güvenip gevşeklik yaparsınız diye size haber vermek istememiştir. Demiştir. Evet. Ebu Davud Rahimahullah Muavya bin Ebu Sufyan radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadir gecesi 27. gecedir. Hafız İbni Hacer Rahimahullah Fethulbari de şöyle der Ahmet ibn Hanbel Simak bin Harp tarihti i ekrime den o da İbni Abbas radiyallahu anhuma den şöyle rivayet etmiştir Uykuda olduğum halde bana gelindi ve bu gece kadir gecesidir denildi Uykulu olduğum halde kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İhtikaf için girdiği çadırının iplerinden birine tutundum. Bir de baktım ki o namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu defa bu geceye baktım. Yani hesapladım. Bir de gördüm ki 24. geceymiş. Fethül Bari 4. cilt 262. sayfa. Evet. Bu hadis İbn Abbas radıyallahu anhunun başka bir tarıkla rivayet ettiği Kadir Gecesi tek rakamlı geceler içerisindedir. Hadisiyle çalışmaktadır. Bu soruyu bu soruya bu şekilde bir çözüm getirilir. İki rivayet şu şekil iki rivayeti şu şekilde birleştirmek mümkündür. Zahiren çift rakamlı görünen rivayet ayın sonundan Geri doğru sayıma başlanırsa 24. gece 7. gece olmuş olur şeklinde yorumlanır. Bu ihtimalle birlikte i̇bn Abbas radıyallahu anhum'a 20'sinin içinde bulunma ihtimali yüksek olan son 7 gecenin ilk 24. gecedir. Şeklindeki bir mana da kastetmiş olabilir. Bu takdirde i̇bn Abbas'ın radıyallahu anhum'a 24. geceye ilişkin sözü bu geceyi son 7 gecede aramakla ilgili daha önceki görüşüne muvafık olur. Demek ki bu şekilde yorumlandığında arada bir çelişki kalmıyor. Evet. İbnü Kuzeyme rahimehullah, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kadir Gecesi hakkında şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kadir gecesi ılık bir gecedir. Ne sıcaktır ne soğuktur. Bu gecenin sabahında güneş kırmızı ve zayıftır. Evet. Evet kardeşlerim. Buraya kadar Kadir gecesinin Kadir gecesine isabet edilmesi Araştırılıp isabet edilmesi hususundaki Hadisleri gördük Şimdi de Kadir gecesinde okunacak Duayla Dersimize son verelim Tirmizi Rahimahullah Hazreti Aişe Radıyallahu Anhâ'den Rivayet etmiştir O şöyle anlatıyor Dedim ki Yani Hazreti Aişe Radıyallahu Anhâ Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini bilirsem, ona isabet edersem, nasıl dua edeyim? Resulullah şöyle buyurdu aleyhissalatu selam. De ki, Allah'ım celle şanuhu sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. O halde benden günahlarımı affet. Yani Allahümme Innaka afuwn tuhibbu'l fa'fu anni Tekrar edelim ki ezberlememiz ezberlememiş olan kardeşlerimiz ezberleyebilsinler. Allahumma innaka afuwn tuhibbu'l afwa fa fa'fu anni Bir daha tekrar edelim. Allahumma innaka afuwn tuhibbu'l afwa Fafu anni. Kardeşlerim, Bazı kimseler Bu hadise Bu hadise Bir ekleme yapıyorlar. Allahumme inneke afuvun Kerimun Yani kerimun ifadesini Sokuyorlar, kelimesini sokuyorlar. Ki bu sahih olan ve caiz olan Bir şey değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne yapmış? Bunu bize Sahih olarak bildirmiştir. Tirmizi sahih olarak rivayet etmiştir. Doğru olan Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affe fa'fu anni diyerek dua etmektir. Allah Celle Şanuhu Kadir gecesine isabet edip de o birkaç saatlik bir gecede bin aylık ibadeti taatı yapmış gibi kareden kullarından bizi eylesin. Allah subhanehu ve teala tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, verdiğimiz sadakaları, vereceğimiz zekatları ve fıtraları ilahi huzurunda kabul buyursun. Allah celle şanuhu cümlemize merhamet etsin. Cümlemizi cenneti ve cemaliyle şerefyab kılsın. Allah Celle şanuhu bizi meccanen bağışlasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Livâul Hamd isimli sancağı altında haşru cem etsin. Peygamberine komşu etsin. Allah Azze ve Celle cümlemizin canını ölürken şehiden kabzetsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Evet kardeşlerim.